sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem teslimen kesirun meziiden amma baht bugün 20 kasım 2009 cuma el usulü serase üç esas şerh derslerimizin 11. dersi tevfik Allah'tan kaldığımız yer müsnif rahime olan ibadet çeşitleri şöyle buyurmuştu bu envâ'ul ibâdeti ki emr Allahu bihâ mislü'l-islam ve'l-îmân ve'l-ihsân Allahu azze ve celle'nin emrettiği ibadet çeşitleri bunlardan şu vardır ed-duâ ve'l-havf duâ havf ve'r-recâ ve't-tevekkel ve'r-ragbet huşu ve'l-hışyet والإنابة والاشتعنة والاستغاثة والاستعاظة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. Bu ibadet سورة sonra زكية ترحمه الله. بس. بقسم ناناتك. انت. ابادة شتيرين. من. انت. انت. انت. انت. انت. انت. انت. انت. en son kaldım cer kuş. Şimdi hoşur ist Türkçe'de biliyoruz zaten. Hoşudan diye zaman kullanıyoruz bunu. Tamam? Ancak kuşu lügatta huwa sukun, sakin olma, durma. Lügatta kuşu sakin olma, durma. Bak hele Allah azze ve celle buyuruyor ki ve min ayatihi ann keteral arda khashian fa iza anzalna alayha alma'a ihtazzat wa rabat diyor ki onun ayetlerinden biri de yeri huşu halde görürsün huşu halde ne onun ayetlerinden biri de yeri huşu hal halde görmendir yani sakin halde görmendir buradan lügat manasının ne olduğunu anlıyoruz Sıkun olduğunu, sakin durma olduğunu anlıyoruz. Tamam mı? Bak burayı tekrarlıyorum. Huşu <gülüyor> lugattene Sakin olma. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ayetin birinde Ve min ayatihi enneke al arda an bak kuşu burada. Sen yeryüzünü huşu halde görürsün. Yani sakin halde durmuş. Durmuş. Bak sonra ne diyor Subhanallah bak. Ve inza enzelna alaiha'l ma'a ihtazzat ve rabat. Biz onun üzerine suyu indirdiğimizde ne olur? Sarsılır ve kabarır. Nasıl da ayette Subhanallah haşian dedi. Yani huşu halinde görsün dedi. Sonunda ne dedi ayetin? Sanki mukabilinde huşunun mukabilinde ne zikretti? Suyu indirdiğimizde sarsılır ve kabarır. Yani yer yüzü huşuluktan çıkar hareketlenir. Yani huşunun mukabilinde bir şey gerçekleşiyor ininde. Yani sanki huşuluktan, sakinlikten çıkıp hareketlenir diyor Allah azze ve celle. Tamam? Anladık. O zaman huşu lügatte eee sukun demek, durmak, sakin olmak, tamam mı? Akhir hem bedende hem de kalpte olur. Tabi bu hudu manasına gelmiş oluyor. Bak, huşu hem bedende olur hem kalpte olur. Ancak bu bir manada hudu, ayette hudu lafzı da geçer, hudu manasına geliyor. Nasıl yani ahi? H hudu bedende olur. Huşu ise hem kalpte ve hem bedende olur. Şimdi eğer bir insan... Bir insanın kalbinde huşu olup olmadığını biz bilemeyiz. Onu bilecek olan ancak Allah azze ve celle'dir. Ancak aslen bir müslümanın bedeni kalbinin alametidir bu genel olarak. Sadece bedenin huşu içinde olması kalbinde huşu olmaması diye bir şey söz konusu olmaz. Bunu alimler münafıklık huşusu derler. Tamam Münafıklık huşusu. Yani düşün bir insan bedenen... ...böyle huşu içindeymiş gibi namazlarında... ...her türlü hareketlerinde huşu içindeymiş gibi tavır sergiler. Ama kalbi tamamıyla bedeninin muhalifi nedir? Bu e, münafıklıktır. Tamam? Huşu hem bedende olur... Hem kalpte olur. Aslı, huşunun aslı kalptir. Beden ise kalpteki huşunun alameti olmak zorundadır. Eğer beden kalbe muhalefet ediyorsa, yani beden eğer kalpteki olan huşunun gereğini yerine getirmiyorsa, alimler bunun ismine huşu dememişler. Tamam mı? Azdan daha çok açacağız inşallah. O zaman diyoruz ki hem bedende hem kalpte olur. Tabi bu hudu manasında dedik aslında. Yani hudu bedende olur, bedeni hastır. Tamam. Huşu ise hem kalp ve hem bedende olur. İbn-i diyor ki huşunun mahalli kalptir. Semeresi ise Bu kalpte olan kuşunun semeresiyle semeresi ise azaalar üzerinde görülür. Yani azaalar kalpteki kuşuyu aslında ortaya çıkarır. Çıkarması lazım. Tamam. Dedi ki hoşu dedik bedende de olur. Bak şimdi Allah Azze ve Celle Mesela yüzlerin huşusundan bahseder Kur'an'da. Der ki Vücuhun yevmi izin haşi'ah O gün kimi yüzler eğilmiş, zillete düşmüştür. İster bu huşu Hakka yapılan huşu olsun isterse Batıla yapılan huşu olsun. Tamam? Allah yaparsan ibadet, başkasına yaparsan Muhalefet. Tamam? O yüzler mi? Kimi yüzler kuşu içindedir. Yani eğilmiş zillete düşmüştür. Aslında bu zaten karşı korkuyla alakalıdır. Tamam mı? Kuşunun bir bağlantısı var. Yine Allah Azze ve Celle gözlerin kuşusundan bahseder. Haşiaten ebsaruhum terhakuhum zille. O gün gözleri düşmüş. Kendilerini zil, zillet sarmış bulunur diyor Allah Azze ve Celle. O gün herkes de ona kalmış, durmuş, korkuyor. Aynı şekilde seslerin huşusu var. Aynı zamanda bedenin bütününün huşusu var. Kisi, kişi yani sakincene durur. Kalbindeki huşudan dolayı. Kalp sakin oldu mu beden de sakin olur. Tamam. Bundan dolayı mesela bazı selef alimlerimiz diyor ki kişinin bedeninde huşu olup kalbinde olmaması nifak münafıklık huşusudur diyorlar. Çünkü bu hali yani kalb kalbinde huşu bulunmayıp da bedenini huşuluymuş gibi gösteren bir insanın bu hali Neye hilaftır? Bu zahiri hali kalbine muhalefet ediyor. Kalbine muhalefet ettiği için bu münafıkların huşursudur. Mesela Said İbnül Museyyeb'den eser olarak şöyle geliyor. Kendisi bir adam görüyor namazda sakalı ile sık sık oynuyor. İşte bu da bu da işte son dönem namazı zaten. Bu ahır dönemde yaşadığımız, sık sık yaşadığımız. Hele bir de adamda sakal olmasın. O eli sakalından maalesef bir türlü çekilmiyor. Nasıl o namazda, o el oraya ikide bir gidiyorsa o da ayrı bir mevzu. Said ibn el kendisi görüyor namazda sık sık sakallığıyla oynayan, sakalını böyle eliyle işte karıştıran vesaire dür ki لو خشع قلب هذا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه eğer bu adamın kalbi huşu içerisinde olsaydı azaları da ne olurdu azaları da huşu içinde olurdu tabii biz müellif rahimeullah'ın yani şahit olarak getirdiği ayet zikretmeyi unuttuk. Konu dersinin en başında yapmamız lazımdı. Çünkü şu an hangi sahadayız metinde? Müellif korku şey müellif ibadet çeşitlerini zikredip onları derinlendirmeye başladı Şimdi hoşunun delili hoşunun delili İnnehum kanu yusari'una fil hayrat meali Fatih er rahmanullah innahum kanu yusari'una fil hayrat yani innahum anbiadam yani anbialar kanu yusari'una fil hayrat ve yad'unana ragaban ve rahaban ve kanu Onlar hayırda ne yaparlardı? Yarışırlardı ve bize ragbetle ve rahbetle ne yaparlardı? Dua ederlerdi. Bu hem ibadet duasını hem de İstek duasını kapsar dedik. Ve kânû Bize karşı neydi? Huşu içindeydiler onlar. Tamam mı? Bak bu ayet neydi? Huşunun ibadet olduğunu delili. Allah'tan gayrısına sarf edilmez. Tamam mı? Okay. O yüzden huşuyu toplayacak olursa huşu diyoruz ki lügatta sukundur. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onun ayetlerinden biri de yüzünü kuşu halinde, sakin halde görmendir. Bu lügat manasına delil ayetten. Sonra hatta Allah ayetin sonunda ne diyor? Biz onun üzerine su indirdiğimizde, yani yeryüzüne bu su indirdiğimizde, suyu yeryüzüne, bu yeryüzüne indirdiğimizde sarsılır ve kabarır. Yani harekete geçer, su kulluktan ne yapar? Çıkar. Ayette haşi'en kuşudan bahsetti. Hı? Sonra sanki mukabilinde, Ne zikretti? Kabarmasını. Sonra dedi ki kuşu hem bedende olur hem kalpte olur. Ancak kuşunun aslı kalptir. Bedene sirayet etmesi lazım. Eğer kişinin kalbinde, kişi kalbinde kuşu olduğunu iddia ediyorsa, bu kişinin, bu kalbindeki kuşu namazda, namazda kendini göstermesi lazım. Normal yaşantıdaki hallerinde kendini göstermesi lazım vesaire. Tamam Zaten i̇bn Kayyim Kayyım'da Rahimullah buyuruyor. Huşunun mahalli nedir? Kalptir, semeresi. Azalar üzerine ne yapar? Azalar üzerinde kendini gösterir. Huşunun manası kelime manasında, dilde bu var. Anlatabiliyor muyum? Allah Azze ve Celle gözlerin huşusundan bahsetmiştir, yüzlerin huşusundan bahsetmiştir. Bu da delildir ki huşu bedende de ne olur? Bedende de kendini Gösterir. Her ne kadar aslı kalpte olsa. Şimdi bak, Allah ayette ne buyurdu? Biz ne dedik? Kişide korku ve ümit olacak. Ve bu korku ve ümit bir kuşun iki kanadı gibi olmak zorunda. Yani hariciler, hariciler, Korku kısmını yani havuf kısmını dediğimiz daha çok hayatlarında gündemde tuttular. Onun üzerine ağırlık verdiler ve bu kendilerini ne yaptı? Helak etti. En ufak bir şey kendilerini yaptıkları bir günah kendilerine direkt korkuya kaptırmalarına sebep oldu. Ve hatta birbirlerini ne yaptılar? Tekfir eder duruma geldiler. Hepimiz cehennemliyiz, korkuyuz, helak, helak olacağız, gideceğiz. Tamam. Mürciyeler ise tam bunun muhalifinde ne yaptılar? Bunlar reca kısmını öne aldılar. Müjde kısmını tabir, tabir sahi ise. Öne aldılar ve bu da kendilerine ne yaptı? Helak Helak etti. Tasavvufçulara baktığımızda, aşırı tasavvufçulara, volat, tasavvufçuların gulatlarına baktığımızda bunlarda öyle bir durum söz konusu ki bunların hangi şeyde olduğu havf ve reca'de belli değil. Bir kısmını reca helak etti, tasavvufun bir kısmını ne helak etti? Havf helak etti, korku helak etti. Korku helak ettiklerine gelince bunlar korku kısmını o kadar öne aldılar ki, Biz cehenneme gireceğiz. Sabah akşam ibadet üretmeye başladılar. Odalara kapanıp zikire kapandılar. Tamamıyla ile ilişkilerini kestiler. Hatta karılarından, çoluk çocuklarından uzak durdular. Emri bil maruh ve nehyanil münkerden uzak durdular. Sıla-i rahimden uzak durdular. Tamamıyla bir yere kapandılar. Kendilerini ibadet diye isimlendirdikleri şeylere verdiler. Biz cehenneme gireceğiz, kurtulamayacağız. Mahvolduk, helak olduk gibi Bu kendilerini helak etti Bir kısmı da var ki şeyhimiz nasıl olsa bizi Kurtaracak İmanımızı kurtaracak Bizi cennete götürecek Sırat köprüsünde Hepimiz onun eteğinden Cübbesinden tutacağız vesaire gibi İnançlara kapıldılar bunlar da Bunlar da kendilerini recadan dolayı Ne, ne yaptılar? Helak ettiler Ancak ah, ehl sünnet böyle değil Ehli sünnet şuna inanır Reca ve korku, İbnü Kayyım'ın da belirttiği gibi, bir kuşun iki kanadı gibidir. Herhangi bir tanesinin fazla, herhangi bir tanesinin fazla çırpılmasıyla kuş ne olur? Yalpalanır, sallanır, dengesini kaybeder, düzgün uçamaz. Kuş kanadını belli ölçüde eşit çırpmak zorunda, bazı haller müstesna. Aksi halde o uçuşu düzgün bir uçuş olmayacaktır. İşte e Kişinin hayattaki Allah Azze ve Celle'ye yönelmesi de yaptığı amelin gidişatı da, amellerin gidişatı da bu şekilde olmak zorunda. Korkuyla ümit eşit olacak. Ancak alimler bazı halleri istisna kılıyorlar. Mesela korkan bir insanın, e pardon hasta olan bir insanın, yani başında bir hastalık var, mesela büyük bir hastalık, kanser gibi, böyle bir insanın, Korkuyu galebe çalmasında, korku, pardon ümidi galebe çalmasında yani reca dediğimiz, bunu daha üst ön planda tutmasında bir ee, sorun yok. Hatta daha iyidir diyorlar. Çünkü neden? O an okul aciz. Allah Azze ve Celle'nin isimlerini biliyor, sıfatlarını biliyor, Allah Azze ve Celle'nin rızık verdiğini, şifa verdiğini dilerse o hastalığı kendisinden, hemen kaldırabileceğini, acılarını aniden dindirebileceğini biliyor bu. Ve bunu Allah'tan ümit edip, ümit kısmını ön planda tutabilir. Aynı bunun zıttı mukabilde zengin bir insan, hayatında maddi bir sıkıntı çekmemiş, bu noktada daima mutlu ve dünyevi olarak istediklerini devamlı elde ediyor. Bu insanın, işte çocuğu aç kalmıyor, bundan dolayı ailesiyle de arası iyi vesaire vesaire. Bu insanların da korku kısmını bu türlü yaşadığı şeylerin içinde ön planda tutmasında bir sorun görmüyorlar alimler. Tamam mı? Bu da şunu düşün. Kuş kanadını, e e kuş kanadını eşit çarpar ama önüne aniden bir direk çıkarsa bir tanesini hafif daha çok hareket ettirmedir ki o sorundan kurtulsun diye. Tamam mı? Muhabbet de kuşun kafası düşün. Tazim ve muhabbet de kuşun kafası düşün. Eğer kuşun kafası yoksa kanadı hiçbir işe yaramaz, tamam? Kanadı hiçbir işe yaramaz, kuş örüp gidecektir zaten. Ama kanatları yoksa kuş yaşar. O yüzden kafü vereceği yaşarken, yani Allah'tan ümit ederken ve korkarken de Allah'ı severek yapacağız bunları, tamam? O yüzden bak, Allah Azze ve Celle'ye baktı, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine baktığımızda, mesela Muhammed, e, Muhammed İbn Abdülhabir olan şahit olarak getirdiği şu ayet, ''İnnehum kânu yusari'ûne fil hayrat'' Onlar hayırda yarışırlardı. ''Ve yed'ûnenâ'' Bize dua ederlerdi, bize ibadet ederlerdi yani. Nasıl? ''Raggâden ve rahâben'' Yani ''Khavfen ve racâen'' Nasıl ibadet ediyorlarmış? بیز rağaben ایه، ایه، رغبم rağaben. راحبم، بهن کورکو به امیدله، تا؟ می‌بینیم که این کاری که می‌کنیم، این کاری که می‌کنیم، این کاری که می‌کنیم، این کاری که می‌کنیم، این کاری که می‌کنیم، این کاری که Bu övgüsü yakında Allah Azze ve Celle'nin belirttiği şu. Bize bunlar dua ederler. Dua ikiye ayrılır. Burada çünkü umumdur. İstek duasında kapsar, ibadet duasında kapsar. Bize dua ederler nasıl? Rahbet ve rahbet ile. Hı? Korkuyla ve ümit ile. Bize ne yaparlar? Tabi, rahbetin mukabilinde biz recayı diyoruz. Tamam bu tefsir bağımından yoksa biz bunların hepsinin farklarını belirtik zaten. Sonra diyor karşı en? Bunlar bize karşı neydi? Huşu içindeydi. Tamam? Bu da sevgi kısmı çünkü huşu da sevgi olur. Aksiyelde sevmediğin kişiye kalben kuşu duymazsın. Bak bu ayete baktığımızda siyakına. Bu ayet aslında ibadeti anlatan, ibadetin nasıl olması gerektiğini gösteren en Can alıcı önemli ayetlerden bir tanesi. Bu ayeti çok iyi anlayıp ezberleyip etmek lazım. Bir şey ne zaman ibadet olur? Bir şey ne zaman ibadetin dışına çıkar? Bir insanın herhangi kanun herhangi bir kanun sebebiyle yapmak zorunda olduğu, yapamadığı zaman sıkıntı çekeceği durumlarda bu kişinin İtaat etmesi ne zaman ibadet olur, ne zaman ibadet olmaz. Bunların hepsini toplayan bir ayettir aslında. Eğer kalp olayı varsa o zaman ona ibadet denir. Yoksa denmez. Tabi bu ıtlak üzerine değildir de bu genel bir kalıp olarak alalım. Tamam. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye buyuruyor. اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ Bize dua ederler sonra وَيَدْعُونَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ Bize korku ve ümitle Umarak ve korku ile ne yaparlar? İbadet ederler diyeceğiz buna tabi. Dua ederler, ibadet ederler aynı şey. Ve kânû lena haşi'in bize karşı huşu için dediler bunlar. Tamam. Yani burada bir ibadette biz ne gerekir dedik? Korku olacak, ümit olacak, muhabbet olacak, tazim olacak. Bak bu ayette bunların hepsi var.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 korku dediğimiz Türkçe çevirdiğimizde korku diye çevirdiğimiz haşyet. Bunun delili olarak Elif Allah şu ayeti zikrediyor. Fe la takhavhum Onlardan korkmayın. Benden korkun. Bak a ah, kardeşim. Haşye manasındadır. Haşye خوف yani korku manasındadır. Tamam mı? Ancak haşye korkudan daha kastır. Buna dikkat edeceğiz. Yani haşye daha has korkudan, havftan daha has bir anlam taşır. Şimdi Allah Azze ve Celle bazı ayetlerde havftan bahseder. Yani kulların kendisini havf ettiğini, korktuğunu söyler. Bazı ayetlerde de yine kulların kendisinden haşye ettiğini söyler. Bu haşyeyi de ikisine de korkuluyoruz ancak... E Allah Azze ve Celle bize bu ayetlerle hitap ediyor. E bunların arasında fark var. O zaman fıkh etmek için bunları bileceğiz. Tamam. Bunları bileceğiz. Haşye ve havf. İkisi de ayette geçiyor. Allah Azze ve Celle bazen kullarının kendisinden haşye etmiş ettiğini veya haş, e, e, haşye ettiğini ve haşye etmesi gerektiğini söylüyor. Bazen de havf ettiklerini ve havf etmesi gerektiklerini Havf etmeleri gerektiklerini söylüyor Allah Azze ve Celle. Bunu bildiriyor. tamam. Mı? Ancak diyoruz ki Haşye ki şu an konumuzu kaufu geçtik, onu anlattık. Haşye, havf manasındadır diyoruz genel olarak. Haşye, havf manasındadır. Korku manasındadır. Ancak haşye korkudan daha hastır. Yani daha has anlam içermekte, anlam taşımaktır. Çünkü haşye Allah'ı bilmekle beraber olarak yani haşyede bir bilme var. İlimle beraber olur. Mesela Allah azze ve celle Kur'an'da ne buyuruyor? İnname yakhşallaha min ibadihi uleme. Allah'tan sadece kullarından kim Âlim olanlar korkar. Tamam. Halbuki baktığımızda şimdi burada inname'de Hasır ve kasır var. Yani sadecelik var. Halbuki Allah Azze ve Celle başka bir ayette Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Bu ayette ise Allah'tan sadece alimler korkar. Şimdi bunun fıkhı şu. Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar dediğinde Allah Azze ve Celle bunu genel olarak, umum olarak örgüsü hakkında müminler için zikrediyor. Tamam? Ancak diğer ayette yani bu ayette innaman yahşallaha hemin ibadihi'l ulama. Allah'tan ancak alim olan kulları korkar, bilen kulları korkar dediğinde korkuyu ebru ayetteki gibi bütün müminlere değil, müminler içerisinde bilenlere haskılıyor. Diyoruz ki arasında şöyle bir fark var. Şöyle şu sebepten dolayı Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar olayı hauf'tur. Hauf kelimesiyle gelmiştir. ne kelimesiyle korkarlar kelimesi hauf kelimesiyle gelmiştir. Alimler korkar ise haş kelimesiyle gelmiştir. Sadece alimler korkar haş kelimesine gelmiştir. Tamam? Haş ise hauf'tan farkı Şudur, haşye bilerek korkma. Yani korkulan şeyi, azametini veya korkulan şeyin mahiyetini bilerek korkma. Hafta ise böyle bir şartiyet söz konusu değil. Mesela sosyal yaşantımızdan örnek. Bir insan, hayatında duymadığı bir hayvan, genelde bunu örnek veriyorum derslerde, bu güzel inşallah. Genelde insan hayatında duymadığı bir hayvanın kendisine veya kendi bulunduğu bölgeye doğru geleceğini duyarsa ve sadece bu, du, bunu duyarken işte yırtıcı bir hayvan geliyor şeklinde duyarsa bunu belli bir şekilde ne yapar? Korku sarar. İşte biz buna ne deriz? Havf deriz. Ancak karşı taraf şundan haber verirse... Bir yırtıcı hayvan geliyor buraya ve bu gelen yırtıcı hayvan aslan ve insanlara saldırarak geliyor. Sen daha önce aslanın ne olduğunu biliyorsun. Belgeselde izlemişsin, değil mi? Avları nasıl parçadıklarını biliyorsun vesaire. Hatta ne bir sasların zamanında bilene bir sasların birisine birisi hakkında biliyorsun. Köpeğin musallat edilmesini istiyor. Allah Azze ve Celle bir aslan yolluyor ve Bir sürü kişi içerisinden onu yakalıyor parçaydı Tamam. Yani bunun ne kadar ee, şey bir hayvan olduğunu biliyoruz. Aslandan korkma olayına işte karşıya denir. Çünkü neden? Biliyorsun. Daha çok korkarsın. Tamam. Mahiyetini daha çok bilirsin. Yani mesela bugün insanların fıtri olarak yaşadığı şey. İşte. Ee, yani buna ne kadar fıtri denir o da ayrı bir boyut. işte İşte. Herhangi bir devlet bakanı geldiği zaman ondan korkma ayrı. Değil mi? Bir cumhurbaşkanı geldiği zaman ondan korkma ayrı. Bugün görüyoruz bunu. Değil mi? Devlet kategorilerinde çalışanlar. Vesaire buna, buna benzer. Yani bilerek korkma. Bir şeyin azametini bilerek korkma. Şimdi Allah'ı da en çok alimler tanıdığı için, alimler bildiği için, Allah azze ve celle burada ne diyor? Ancak alimler korkar. Yani Doğru düzgün bilerek, Allah'ı doğru düzgün bilerek ancak kim korkar? Alimler korkar. Çünkü bilmeyene alim denmez zaten. Peki Allah Azze ve Celle nasıl bilinir? İki yolu var. Ya isimleriyle ya da sıfatlarıyla bilirsin Allah Azze ve Celle. İsimleriyle ve sıfatlarıyla. Bu isim ve sıfatları nereden öğrenebilirsin? Yine sadece iki yolu var. Ya kitap ya, kita ya sünnet. Tamam Kitap sünneti en iyi alimler bildiği için ancak ve sadece alimler korkar Allah'tan. Haşi eder. Korkar demeyelim çünkü müşterek mana oluyor sanki. Şöyle diyelim. Allah'tan sadece alimler haşi eder. Diğer kullar da Allah'tan havf eder. Bu havfa ilim bitişirse havfa, havf haşiye döner. Tamam. Bunu anladık inşallah. O yüzden zaten i̇bn Kayyim diyor ki Allah'tan haşi etmek onu bilmeyle bağlantılıdır. Bilmenin değeri yükseldiği arttıkça haşi hasıl olur. Haşenin e, derecesi de artar. Bunu mesela et adlı eserine baktığımızda görürüz mesela i̇bn Kayyim. Yine mesela ahi burası önemli. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki bak bu sözü çok önemli diyor ki Rahimullah. E, haşya eğer e, haşya kesinlikle diyor recayı içerir. Bak burası çok önemli. Reca neydi? Ettam'a demiştik. Biz bunu da geçmiş derslerde anlatmıştık. Yani ummak. Mücerred olarak ummaktan ibaret. Tamam. Diyor ki İbnü i Teymiye Rahimallah. Haşya diyor kesinlikle recayı içerir. Yani bir insan Allah'tan haşya ediyorsa bilerek korkuyorsa aynı anda da umuyordur. Öyle olmak zorunda. Tamam mı? Eğer böyle değilse buna haşya denmez. Bak akı bu çok önemli. Bu bu malumatı bak her yerde bulamazsın. Bunu İbni Teymiye özellikle söylüyor. Yani İbni Teymiye'nin bu verdiği bu malumatı, bu söylediği bu malumatı. Her yerde bulamazsın. Her halimde bulamazsın. Rahimullah bunu sahil kitaplarında söyler. Mesela şeyde söyler bunu. Fetavada bulursun. Diyor ki haşya kesinlikle recayı içerir. umma içerir. Eğer içinde umma yoksa buna haşye denmez. Çünkü böyle olmazsa, ahi, eğer reca'nın içinde şey, haşyenin içinde derece yani ummak olmazsa bu ne olmuş olur? Kunut olmuş olur. Yani ümit kes ümitsizlik, ümit kesme olmuş olur. Allah azze ve celle buyuruyor mu? Ey kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. He? Eğer Sen sadece korkmaktan mücerred olursa, senin bu durumun, buna biz nasıl karşıya diyeceğiz? Allah Azze ve Celle bunu nasıl övecek ki içinde derece yoksa? Anladık ki, anladık mı? Çünkü başka ayette Allah Azze ve Celle e, ümide, ümitsizliğe kapılmayı ne yapıyor? Yasaklıyor. Mücerred olarak karşıya nedir? Ümitsizliktir. Yani sen sadece korkarsan ve hiç ümit beklemezsen ne? E biz anlattık, haricilerin durumuydu bu. Tamam, o yüzden bu ince noktayı da yakalayalım, tamam? Hatta İbnü Tehmie diyor ki, yani nasıl ki diyor reca, reca, yani nasıl ki diyor reca da korkmayı gerektirir, korkmaya ihtiyaç bırakır, durum böyledir diyor. Yani reca korkmayı e, gerektirir, korkmaya ihtiyaç bırakır. İhtiyaç bırakması gerekir. Çünkü böyle olmazsa, şimdi biz dedik ya, e, haşye neyi gerektirir? Haşye dedik, reca'yı gerektirir. Reca da korkmayı gerektirir. Öyle de bakacaksın be Çünkü eğer reca, dedik ya, haş korkmayı gerektirir. Eğer korku olmazsa o haşye neye götürür insanı? Ümitsizliğe götürür, konuta getirir, doğru mu? Şimdi bak, tam tersinden bak. Reca da aynı şekilde içinde korkuyu barındırması lazım. Eğer korkuyu barındırmıyorsa ona reca ne yapmaz? Denmez. Çünkü neden? Nasıl ki recasız bir korku, bir haşiye, kunvutu gerektiriyorsa, korkusuz bir reca da neyi gerektirir? Emni gerektirir. He? Emin olmayı emni gerektirir. Yani kendini devamlı güvende, rahatta, garantide hissetmeni gerektirir. Tamam. O yüzden bunların hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Genel külli imanı olarak eşit olmak zorundadır. İbn-i de bunu söyler kitaplarında. Tamam. Evet müellifin metnine dönüyoruz. Ne dedi Rahimullah. وانواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه وان de anlatalım en son yeter tamam derste İnabe. nedir bu inabe şimdi inabe de yine kalp amellerinden bir amel Allah azze ve celle ne buyuruyor ve delilü İbrahim Ravat diyor ki ve delilü inabe inabenin delili kavluhu taala Allahu Teala şu kavledir ve enibû ila rabbikum ve eslimû leh Rabbinize inabet edin ve ona teslim olun Rabbinize inabet edin ona teslim olun şimdi inabe ne yine meseleyi fuketma adına bunu anlatacağız akhi inabe lügatte rücu demektir alimler der ki meselele el inabe, rucu demek. Yani Allah, enibu ila rabbikum dedinize, Rabbinize inabe edin, yani irciu ila rabbikum diyor. Yani Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Şeyin aslı, inabenin aslı ahı, kalbin sevilen kişiye muhabbeti ve boyun eğmesidir. Sevilen bir kişiye muhabbet ve boyun eğmesi demektir. İnabe, i̇nabenin aslı bu. Yani sevilmeyene inabe olunmaz. Anladın? İnabe kelimesinin manası budur. Aslen evet inabe sevilen kişiye boyun eğmeyi gerektirir. Yani aslı kalbin, yani inabenin aslı budur. Kelime manasının aslında bu mana vardır yani. Tamam. Kalbin sevilen kişiye muhabbeti, boyun eğmesidir. Mesela Allah Azze ve Celle diyor ya وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ Rabbinize inabe edin dediğinizde biz bu hayati nasıl anlamak zorundayız? Mealde der tamam Rabbinize dönün ama bu mananın asıl İnce noktası, asıl manası nedir? Yani siz Allah'ı eğer seviyorsanız ne yapın? Bu muhabbeti ve boyun eğmeyi Rabbinize yapın. Yani Rabbinize dönün. Yani Rabbinize muhabbetle boyun eğin demektir. Tamam. İbni Kayyum diyor ki inabe kalbin Allah'a boyun eğmesidir. İtikaf etmesidir. Bak ahi, burası çok önemli. İbn-i Kaymurrahimullah diyor ki inabe Allah Azze ve Celle'nin e, yani Allah Azze ve Celle'ye karşı kalbin itikafta bulunmasıdır. Bedenin mescitte itikafa çekilip oradan ayrılmaması gibi kalbin de Allah Azze ve Celle'ye karşı itikafa çekilmesi demektir. Hani mesela kişiler mescitte itikafa çekilir. Tamam. İnabe diyor ki Allah Azze ve Celle'ye Kalbin itikaf etmesi. Nasıl ki bir insan mescitte itikafa çekiliyorsa, kalbin de Allah'a karşı itikafa çekilmesidir. İnabe kelimesinin manasında bu var. Peki ahi. Allah Azze ve Celle başka ayetlerde, bak burayı yakala, ince lazım. Şimdi bunların hepsi kimin kelamı? Bu inabeden bahseden, havftan bahseden, rahbetten, rahbetten kim? Allah Azze ve Celle. Allah da diyor ki biz bunu Arapça olarak indirdik anlıyorsunuz diye. Ve bu Arapçaya delalet eden istişatlar var. Ayetler birbirini açıklar, sünnet ayeti açıklar, ayetler kendileri içinde birbirlerini açıklar, sünnet kendileri içinde birbirini açıklar. Açıklamanın yollarından bir tanesi dildir vesaire vs. Yani bu dil bir kere olmazsa olmaz olayıdır. Yani Kur'an'da şöyle diyebilirsin. E Kur'an'ı açıklayacak kim? Kur açıklayacak. E, e, peygamberimiz. E peygamberimizin sözünü kim açıklayacak? Allah. Neyle açıklayacaklar? Peygamberimizin sözünü alimler. Allah. Yani peygamberimizin bir sözünü e, bir sözünü başka bir sözle açıklayacak diyeceksin. E peki bir sözü varsa açık ve net açıklamaya ihtiyaç var mı? Yok. Yok. E, ama nasıl anlayacağız yine? Arapça işte yani. Arapça kelimelerle bize hitap ediyor yani. Olay burası yani. her şöyle bir itiraz gelir. E Allah Resulü'nün açıklaması bile E Allah Resulü'nün açıklaması da Arapça nasıl anlayacaksın onun açıklamasını? Yani Allah azze ve celle en iyi bu ila rabbikum diyor. Rabbinize inabe edin. Ne bileceğiz inabe? Ne demek? Hani Resul hangi sünnette bize inabe şu demek açıklamış. Gerek de yok öyle bir şeye. İlla her ayeti, her kelimeyi Resulullah tek tek açıklayacak diye bir şartiyet söz konusu değil. Ne ümmetten bunu talep etmiş, ne bunu yapmış, ne sahabelerle arasında böyle bir muhabbet geçmiş. Sahabeler bunu duyduğunda otomatik anlıyorlardı zaten. Ama bazı şeyler de vardı. Resul'ün anlaması, anlatması zorunluydu. Anlatmasa anlaşılmayacaktı. Mesela zulmü sahabeler lügat manasında aldılar. Zulüm nedir? وَدْعَشْشَيْءِ فِي mevdu مَوْدُئِهِ Bir şeyi bulunmadığı, olmaması gereken yere... Hak etmediği yere koymak. Bunlar da baktılar zulüm ayetine. Dediler ki ya Resul hangimiz kendisine zulmetmedi ki? Neyle anladılar? Lugat manasına. Bak burada Resul'e ihtiyaç oldu işte. Anlatabiliyor muyum? Burada Resul'e ihtiyaç oldu. Ama bir ayette onlar üzerindeki Rablerinden korkarlar. Başka bir ayette Allah'tan ancak alimler korkar. Bunu nasıl ayırd edeceğiz? İşte bu ıslahları, bu meddülüleri vesaire bunları fıkh etmemiz lazım, bilmemiz lazım. Yani şöyle bir ortamdayız biz mesela. İşte Kur'an-Sünnet diyoruz ama bu bunda çok böyle net bir samimiyetlik veya net bir doğruluk yok yani. Burada bir eksiklik var. Sadece Sünnet'e yönelmişiz. Kur'an'ı Sünnet'e nispetle Çok daha geride bırakmışız. Bu vade açık ve net. Bunu yaşıyoruz yani. Tamam. Kur'an'ı çok daha geride bırakmışız. Sünnete daha çok ağırlık vermişiz. Onu da zaten anlayamıyoruz. O ayrı. Sünneti de anlayamamışız zaten. O ayrı. Ama Kur'an'da hakikaten çok geri kalmışız. Halbuki Kur'an'ın, Kur'an asıldır. Sünnet bile Kur'an'ı anlama adınadır. Tamam. İlimlerin aslı, en aslı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in anlamanın olmazsa olmazı ise sünnettir. Tamam. Olmazsa olmazı için bizim için asıl kaynak Kur'an sünnettir. Kur'an derece olarak basamak olarak iştigal etme noktasında önde gelir. İlim talebesi önce mutlaka yani ne manada mesela ilim talebesi önce mutlaka Kur'an'ı hıfz etmesi gerekir. Hıfzına başlaması gerekir. Ezberlemesi gerekir. Ki ilim talebesi olabilsin. Yani sünnetin bir kısmını ezberlemen yeter. İlla tek tek hadisleri baştan sona metnini ezberlemek zorunda değilsin. Çok da zordur zaten. Ama ilim talebesinin Kur'an'ı ezberlememesi ayıptır. Sen ezbere başla ister 10 sene sonra ezberle. Belki ölmeye yakın bitireceksin bir Önemli değil ama o ezbere girmek zorundasın. Girmemen, girmemen işgal. Yoksa hafız olmaman illa işgal değil. O me o amele girmemen işgal. Çünkü bazı insanlar vardır ezberi çok zayıftır. Ama bırakmayacak, tamam? Şimdi bak, Allah Azze ve Celle bize ne buyurdu? Ve en iyi bu ilah Rabbimü eslimüle. Rabbinize inabet edin ve ona teslim olun. Hı? Şimdi inabet dedik. Peki Allah Azze ve Celle başka ayetlerde de tövbeden bahsediyor, değil mi? Allah'a tövbe edin şeklinde vesaire. Şimdi Baktığın zaman sanki inabe ile tövbe aynı gibi. Değil mi? Eşit manadaymış gibi. Yani Rabbinize dönün veya Rabbinize tövbe edin. Yani Biz ne dedik? Raci olan görüşe göre Kur'an'da lafızları ayrı olup da manaları bir olan, delalet ettiği şey bir olan demiyorum. Manaları bir olan. eş anlamlı olan bir şey yok. Aralarında fark var. O yüzden inabe ile tövbe arasında da fark var. Yani Allah Azze ve Celle bu ayette inabe edin diyor başka ayette tövbe edin diyor. Bunu ayırmamız lazım. Aynı manamı değil. Allah Azze ve Celle bize ne hitap ediyor, ne diyor. Bunu bilmemiz için bak. Tövbe ile inabe arasını ayırmamız lazım ve bu ayrımı bilmemiz lazım. Nedir bu ayrım? Diyoruz ki inabe, tövbe manasını içerir ancak ...tövbeden daha üstün derecedir. Bak ahi, inabe... ...tövbeden daha üstün derecedir. Yani inabe eden bir insanla... ...tövbe eden bir insanı karşılaştırdığımızda... ...inabe eden insanın... ...tövbe eden insandan ameli... ...daha üstündür. Çünkü ahi neden? Tövbe nedir? Tövbe dönmemeye gayret etmek... ...ve yaptığından pişman olmaktan ibaret. Tamam mı? Yani bir insan... ...dönmemeye gayret eder... ...yaptığından pişman olur... Budur. Bundan ibarettir tövbe. Yani eğer bulunduğu kişi bulunduğu hal üzere ibadete devam ederse bu kişiye bu kişi tövbe etmiştir. Tövbe eden denir. Yani taib denir bu insana. Yani ne manada? Bak bakayım. Bir insan normal beş vakit namazını kılıyor. Orucunu tutuyor. Tamam. Ama bu insan arasına nefsine de uyuyor. Hırsızlık da yapıyor. Tamam. Bunun belli yaptığı ibadetler var. İşte namazını kılıyor. Beş vakit. Tamam. Bazen sadaka verir. İşte bazen ee, işte Ramazan'a geldiğinde orucunu da tutar. Yani. Tamam. Bu insan hırsızlık da yapıyor ama arasıların hepsini oluyor. Bu insan hırsızlıktan tövbe ederse bak şimdi daha Hırsızlıktan tövbe ederse ve o yapmış olduğu namaz, oruç vesaire var ya. Onlara da eskisi gibi aynen devam ediyorsa bu insanın yaptığı nedir? Tövbedir. Yani hırsızlıktan düzelme var, tövbe ederek ama geçmişi daha üst seviyeye çıkarmak, ibadetlerini daha üste çıkarma diye bir şey söz konusu değil. Bu insanın yaptığı tövbe. Tamam. Veya düşün normal bir avam insan, öyle ee, yani öyle dine bağlılığı pek yok. Bazı kötü huyları vardı. Ondan tövbe etti, ama o dine bağlılığını arttırmadı. Eski hal üzere devam ediyor. Sadece kötü huylarından vazgeçti. Bu insanın yaptığına ne denir? Tövbe denir. Ancak akı, tövbesinden sonra ibadete ibadete yönelirse, eski halini değiştirirse, daha üst seviyelere çıkarırsa işte inabe budur. Mesela hırsızlıktan tövbe eden birisinin bu yaptığına ne denir? Tövbe denir. Tamam. Bu kişiye de taib denir, tövbe eden den edilen denir. Ancak bu tövbesiyle yetinmeyip akı taata yönelirse, itaata yönelirse, mesela eski halinden ziyade bol bol istiğfar eder, sık sık o, Şey aklına gelir, yaptığı kötülükler aklına gelir ve bol bol istihbar eder, Allah'a zikreder, namazlarında daha huşru olur, üzerine yapmadığı daha önce nafile namazları bina eder, atabiliyor muyum? Yani o pişmanlık duyduğundan dolayı. Sonra işte nafile oruçlar tutmaya başlar, bol bol sadaka verir vesaire yani eski halinin üzerine çıkar. İşte inabe budur. Bu kişiye de münib denir. Yani inabe eden denir. Tamam O yüzden Allah Azze ve Celle enîbû ilâ rabbikum diyor. Rabbinize dönün. Yani Rabbinizin dinine sarılın. Tamam Ayette ne var? Emir var. Doğru mu? Şimdi inabe ne dedik? Biz ibadet dedik mi? Kalbi ibadet. Ayette iki karine var. İki karine var ki inabenin ibadet olduğuna dair. Birinci karini Allah Azze ve Celle kendisine inabe etmemizi emrediyor. Allah'ın emrini yerine getirmek nedir? İbadet. Birincisi bu. Birinci karini. Tamam Emir sigasıyla gelmiş. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bu اِلَا Rabbikum. İkincisi Ayette bu ila rabbikum dediğinde Rabbinize dönün, tövbe edin. Hemen bir sonrasında ne zikrediyor? وَاَسْلِمُوا لَهُ Ve ona teslim olun. Ve ona İslam olun. Şimdi Allah'a teslim olmak ibadet. Bunda hiç kimsenin bir şek şüphesi yok. İnabe'yi teslim olmakla beraber zikredince aynı siyakta ve övgü siyakında ikisinin aynı cinsten olduğunu anlıyoruz ki. Bu cinsten kastımız ne? İbadet. Aynı siyakta zikretmesi. Şimdi sen bu en son söylediğimi anladığın şekilde anlat bakayım bakayım. Şey, e, inabe neden ibadet? Bu ayetin neresinde? anlıyoruz biz bunu. Bu ayetin... Çünkü bunların hepsi istinbat fıkıh kısmı. O yüzden tekabül Bu ayetin siyah ve sivakına baktığımız zaman inabet, teslim olmakla bir arada zikredildiği için bundan anlıyoruz ki inabetle bir evet. ibadet olduğunu anlıyoruz. Başka bir şey, karine daha vardı. Neydi o karine? Emir. Emir. emir evet. Allah Azze ve Celle inabe etmemizi ne yapıyor? Emrediyor. Emrediyor. Allah'ın emrini yerine getirmek de nedir? İbadet. i̇badet. Tamam. Şimdi bak e, ayetin sonunda tabii e, bunu da bitireceğiz ama bu ayetin sonunda da bir istimbat noktası var. Bak şimdi. Müellif dedi ki korku, e, ibadet çeşitlerinden bir tanesi de inabe. Delil olarak bu ve enibu ila rabbikum rabbinize inabe edin ve eslimu leh. İnaveti anlattık. Ayetin sonunda diyor ki ve eslimu ve ona teslim olun. Bak Kur'an'a baktığımızda biz Kur'an'a baktığımızda ve sünnete baktığımızda Özellikle Kur'an'da vurgu daha nettir. İslam'ı iki şekilde görüyoruz. Birincisi kevni İslam, ikincisi şer'i İslam. Yani İslam'un kevni ve İslam'un şer'i dediğimiz. Yani, yani kevni, kaderi olarak teslim olmak ve dini olarak teslim olmak. Şimdi ahi, kaderi olarak kim teslim olmuştur? Yeryüzünde ne kadar canlı varsa... Bunların, hatta cansızlar da dahi, bunların hepsi Rabbine olmuştur. Kaderi olarak teslim olmuştur, İslam olmuşlardır. Kevni olarak, mecburi olarak, kaderi olarak ne yapmışlardır? Teslim olmuştur. Şer'i olarak, yani İslam'ın şer'i dediğimiz şer'i olarak İslam olmak, teslim olmak ise sadece kime hastır? Mümin kullara hastır, Müslümanlara hastır, tamam mı? Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? أَفَغَيْرَ اللّٰهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا عَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَاِلَيْهِ يُرْجَعًا Daha Allah'ın dininin gayrısını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa ister istemez. Yani mecburen. ister istemez ona İslam olmuştur, ona teslim olmuştur. Hep döndürülüp ona götürülüyorlar. Anladın mı? Anladın mı? Bak ayette burada hemen geliyor bu umun. Efe gayrallah diye bu. Onlar Allah'tan gayrısını mı arıyorlar? Talep ediyorlar. Ve lahu esleme men fi's semawati vel ard. Yer yüzünde ve gök kim varsa yani ister istemez mecburen ne yapmıştır ona? Teslim olmuştur ona, İslam olmuştur. Ve hep döndürülüp ona götürülüyorlar. Bu ne? Kevni İslam. Mecburi, kaderi bir İslam. Yani bu ne demek aslında? Ölmeyebilir misin? Niye ölme? Senin elinde değil mi? Değil işte. Sen Allah'a burada teslim olsun kaderini, kaderine. misin? Bu manada. Kevni İslam, kaderi İslam. Hadi uykun gelmesin. Hadi hap aldım belli bir süreye kadar ama hadi on sene uyuma. Değil mi? Veya duygu hissetme. Hiçbir duygu hissetme. Yapamazsın. Bu nedir hepsi? Kevni olarak teslim olma. Yani Allah Azze ve Celle'nin kaderine teslim olma. Değil mi? Allah Azze ve Celle'nin kaderine teslim olma. İşte bu İslam kevni'dir. Bir de İslam şer'i var. İşte ayette bahsettiği ne? İslam şer'i. Çünkü Allah onu talep ediyor. Kevni olsa zaten o kevinde var. Talep etmesi diye bir şey söz konusu olmaz Allah Azze ve Celle'nin. Zaten onu ne yapmış Allah Azze ve Celle? Mecburen onu ne yapmış? Sana yaptıracak. Ama bu ayette Allah Azze ve Celle'nin isteği var. Diyor ki ona teslim olun. İşte yani şer'i olarak teslim olun. Tamam mı? Bu, bu İslam'ın şer'idir. Yani. Şer'i İslam kısmı. İşte e, e, eni bu ve eslimu arasında da umum-khusus ilişkisi var. Bu önemli değil burayı anlatmaya. Önümüz e, işte önümüzde neler kaldı? Müellif'in zikrettiği ibadet çeşitlerinden dedi ki: "Ad-dua, u-al-kafu, v-raja, u-atawakül, v-rabbatu, u-rabbatu, khusu u dedi. Değil mi? Geriye ne kaldı? Isti'an, istiqase, isti'aze, azab-u-huven-nazir kaldı. Allahu alamusullahu alane binu muhammedu ala sakin.